Raat suresi Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Elif, Lam, Mim, Ra İşte şunlar kitabın ayetleridir Sana Rabbinden indirilen gerçektir Fakat insanların çoğu inanmazlar Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmadan yükseltmiş Sonra arşa istiva etmiş Güneşi ve ayı emri altına almıştır Bunların her biri belirlenmiş bir süreye kadar akıp gitmektedir Allah her işi yönetmekte, Rabbinizle karşılaşacağınıza kesin olarak inanmanız için ayetleri açıklamaktadır. Yeri döşeyen, onda ağırlıklar ve ırmaklar yaratan, orada bütün meyvelerden çifter çifter var eden O'dur. Geceyi de gündüzün üzerine O örtüyor. Şüphesiz ki bunlarda düşünen bir toplum için dersler vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kıtalar, üzüm bağları, ekinler... Bir kökten ve çeşitli köklerden dallanmış çatallı ve çatalsız hurma ağaçları vardır. Bunların hepsi aynı su ile sulanır. Yemişlerinde onların bir kısmını bir kısmına farklı kılarız. İşte bunlarda akıl eden bir toplum için dersler vardır. Kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsan asıl şaşılacak şey onların biz toprak olduğumuz zaman yeni bir yaratılışta mı olacağız demeleridir. İşte onlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar kıyamet gününde boyunlarında halkalar bulunacak kişilerdir. İşte onlar ateş halkıdır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Müşrikler senden iyilikten önce kötülüğü acele istiyorlar. Oysa onlardan önce nice örnekler geçmiştir. Şüphesiz ki haksızlıklarına rağmen Rabbin insanlar için bağışlama sahibidir. Şüphesiz ki Rabbinin azabı da çok şiddetlidir. Kafir olanlar diyorlar ki, ona Rabbinden bir ayet yani mucize indirilseydi ya, oysa sen sadece bir uyarıcısın, her toplumun da bir rehberi vardır. Allah her dişinin neyi taşımakta olduğunu, yani neye gebe olduğunu, rahimlerin neyi eksilttiğini ve neyi artırdığını bilir. Onun katında her şey bir ölçü iledir. Görünmeyeni de görüneni de bilendir. Büyüktür, çok yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açığa vuran, Geceleyin gizlenenle gündüzün yürüyen onun bilgisinde eşittir. Her insanın önünden ve arkasından Allah'ın emriyle onu koruyan takipçi melekler vardır. Kişiler kendilerindekini değiştirinceye kadar Allah hiçbir toplumu değiştirmez. Allah bir topluma kötülük diledi mi artık onun için geri döndürülme diye bir şey yoktur. Onların Allah'tan başka yardımcıları da yoktur. Size korku ve ümit olarak şimşeği gösteren ve alır bulutları meydana getirip sevk eden de odur. Gök gürültüsü Allah'ı hamd ile, melekler ise ondan korktukları için tesbih ederler, onu yüceltirler. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken o yıldırımlar gönderip onlarla dilediğini çarpar. O azabı yani tuzağı çok şiddetli olandır. Gerçek dua yalnızca Allah'adır. Onun peşi sıra dua ettikleri varlıklar onlara asla cevap veremezler. Onların durumu, kendisi ona ulaşamamışken ağzına ulaşsın diye iki avucunu suya uzatan kimse gibidir. Kafirlerin yalvarması şaşkınlıkta olmaktan başka bir şey değildir. Göklerde ve yerde bulunanlar da, onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez yani zorunlu olarak yalnızca Allah için secde ederler. De ki, Göklerin ve yerin Rabbi kimdir? Cevaben de, de ki Allah'tır. De ki onun peşi sıra kendilerine bile yarar ve zarar verme gücüne sahip olamayan dostlar mı edindiniz? De ki körle gören bir olur mu hiç? Veya karanlıklarla aydınlık eşit olur mu? Yoksa Allah'a onun yarattığı gibi şeyler yaratan ortaklar buldular da bu yaratma onlar tarafından birbirine mi benzer göründü? De ki Allah her şeyin yaratıcısıdır. O tektir, ezici güç sahibidir. O gökten su indirir de vadiler kendi hacimlerince sel oluşur. Bu sel üste çıkan bir köpüğü yüklenip götürür. Süs veya eşya yapmak için ateşte yakıp erittikleri şeylerden de buna benzer köpük olur. İşte Allah gerçekle batıla böyle örnek vermektedir. Köpük atılıp gider. İnsanlara yarar sağlayan şeye gelince o yeryüzünde kalır. İşte Allah Allah. Böyle örnekler vermektedir. Rablerinin davetine uyanlar için en güzel ödül vardır. Ona uymayanlara gelince, yeryüzünde ne varsa hepsi ve onunla birlikte bir benzeri daha onların olsaydı, azaptan kurtulmak için elbette onu fidye verir, feda ederlerdi. İşte hesabın en kötüsü onlaradır. Onların barınağı cehennemdir. Orası ne kötü bir yataktır. Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu bilen kimse, Kör yani inkar eden kimse gibi olur mu? Sadece ve sadece derin akıl sahipleri gerçeği hatırlar. Onlar Allah'a verdikleri sözü yerine getirir ve o sözü bozmazlar. Onlar Allah'ın gözetilmesini emrettiği şeyleri gözetirler. Rablerine saygı duyar ve hesabın kötüsünden korkarlar. Onlar Rablerinin rızasını isteyerek sabreden, namazı kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizli ve açık olarak Allah yolunda veren ve kötülüğü iyilikle savan kişilerdir İşte onlar var ya Dünya yurdunun güzel sonu sadece onlarındır O yurt durmaya değer cennetlerdir Oraya atalarından, eşlerinden ve nesillerinden iyi olanlarla birlikte gireceklerdir Melekler de sabretmenize karşılık size selam olsun Dünya yurdunun sonu olan cennet ne güzeldir diyerek Her kapıdan onların yanına varacaklardır Allah'a verdikleri sözü sözleştikten sonra bozanlar, Allah'ın bitiştirilmesini yani gözetilmesini emrettiği şeyleri kesenler ve yeryüzünde bozgunculuk çıkaranlar var ya, işte lanet onlar içindir. Kötü yurt yani cehennem de onlar içindir. Allah rızkı dileyene yani layık gördüğüne açarak bol da verebilir, kısarak dar da. Onlar dünya hayatıyla şımardılar. Oysa ahirete göre dünya hayatı, Geçici bir yarardan başka bir şey değildir. Kafir olanlar diyorlar ki ona Rabbinden bir ayet yani bir mucize indirilseydi ya de ki şüphesiz ki Allah dileyeni layık gördüğünü saptırır yani sapkınlığını onaylar kendisine yöneleni ise doğru yola ulaştırır. Bunlar iman edenler ve Allah'ı hatırlamayla kalpleri huzur bulanlardır. Dikkat edin kalpler ancak Allah'ı hatırlamakla huzur bulur. İman edip iyi işler yapanlara ne mutlu. Varılacak güzel yurt da onlar içindir. Böylece seni kendilerinden önce nice ümmetlerin geçtiği bir ümmete gönderdik ki sana vahyettiğimizi onlara tilavet edesin, okuyup aktarasın. Oysa onlar Rahman'ı inkar ediyorlar. De ki o benim Rabbimdir, ondan başka ilah yoktur. Yalnızca ona güvendim, dönüşüm de yalnızca onadır. Okunan bir kitapla dağlar yürütülseydi veya onunla yer parçalansaydı ya da onunla ölüler konuşturulsaydı o kitap yine bu Kur'an olurdu. Fakat bütün işler Allah'a aittir. İman edenler şunu bilmediler mi? Allah dileseydi bütün insanları doğru yola ulaştırabilirdi. Kafir olanlara Allah'ın vaadi gelinceye kadar yaptıklarından dolayı ya ansızın büyük bir bela gelmeye devam edecek veya o bela evlerinin yakınına inecek. Şüphesiz ki Allah vadinden yani sözünden dönmez. Şüphesiz ki senden önceki elçilerle de alay edilmişti de ben kafir olanlara zaman tanımış sonra da onları yakalayıp cezalandırmıştım. Benim azabım bak nasıl olmuştu. Herkesin kazandığının başında durup onları gözetleyen kişi... Hiç böyle yapamayan kişi gibi olur mu? Buna rağmen onlar Allah'a ortak koştular. De ki onlara isim verin. Onlar ne gibiş bakalım? Yoksa siz Allah'a yeryüzünde bilemeyeceği bir şeyi mi bildiriyorsunuz? Veya boş laf mı ediyorsunuz? Doğrusu kafir olanlara hileleri süslü gösterildi ve onlar doğru yoldan alıkonuldular. Allah kimi saptırırsa yani kimin sapkınlığını onaylarsa... Artık ona hiçbir yol gösteren olamaz Dünya hayatında onlara bir azap vardır Ahiret azabı ise çok daha şiddetlidir Onları Allah'tan yani onun azabından koruyacak kimse de yoktur Muttakilere vaad olunan cennetin örneği şöyledir Altından ırmaklar akar Yemişleri ve gölgesi devamlıdır İşte şu takvalı olanların mutlu sonudur Kafirlerin sonu ise ateştir Kendilerine kitap verdiklerimizden bazısı sana indirilene sevinirler. Fakat diğer gruplardan onun bir kısmını inkar eden de vardır. De ki, bana yalnızca Allah'a kulluk etmem ve ona ortak koşmamam emrolundu. Ben yalnızca ona çağırıyorum ve dönüşüm de yalnız onadır. Böylece biz onu Arapça bir hüküm yani hikmetli bir söz olarak indirdik. Sana gelen bilgiden sonra onların arzularına uyarsan, Allah'tan gelecek azaba karşı senin için herhangi bir dost ve koruyucu olmayacaktır. Yemin olsun ki senden önce de elçiler göndermiştik ve onlara da elçiler ve çocuklar vermiştik. Allah'ın izni olmadan hiçbir elçi için herhangi bir ayet, herhangi bir mucize getirme imkanı yoktur. Her sürenin yazıldığı bir kitap, bir yasa vardır. Allah dilediğini siler ve dilediğini sabit bırakır. Kitabın anası, yani esası onun yanındadır. Biz onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de veya ondan önce seni öldürürsek de sana ancak Allah'ın emirlerini tebliğ etmek düşer. Hesap yalnızca bize aittir. Yeryüzüne gelip onu uçlarından eksilttiğimizi görmediler mi? Allah dilediği gibi hükmeder. Onun hükmünü bozacak kimse yoktur. O hesabı hızlı olandır. Onlardan öncekilerde peygamberlerine tuzak kurmuşlardı. Oysa bütün tuzakları boşa çıkarmak Allah'a aittir. Çünkü o herkesin ne kazanacağını bilir. Kafirler bu yurdun yani dünyanın sonunun kimin olduğunu yakında bileceklerdir. Kafir olanlar "Sen elçi değilsin." derler. De ki: "Benimle sizin aranızda şahit olarak Allah ve yanında kitabın bilgisi olan kişiler yeter."